Min şerl vesvesil خانس، elazigi vesvesi fi cıdorı nasi min elcınneti ve nasi. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna Allah ve malaiketehu yusallu n-ala nabi. Ya eyuhelazigi amanu, sallu alihı ve sallimı teslimen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 Ol Andelibi Gülzar Fesahat Muhammed Mustafa'ra Salavat Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala el al seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahimi Maliki Yevmiddin İyi kenab duve, iyi kenaslayın. İhtiras sıratı müstakim, sıratı lüzin aleyhim عليهم. Veirl aleyhim عليهم, velatallin. ya mümin. Bismillahi al-Rahman al zu adüvi ve adı ve evli ya bu la takzu adüvi ve adı evliya'e evli ya eülgun ne ileyhim bilme veddeti ve kat keferu bimeca Ekü Min el hak yhucu ne ve İ en Türk mi Rabbiküm İn küntüm, xaractım cihaden, fi sebili e ve ibtiva-e merzati, tüsirrone ilehim bil mevded ve en alemi, bime axfeytüm ve me alentüm ve men yfaalhum minküm, fakat zlle sewa-e sebil. Çadak Allah Ve bellevana Rasuluna ve Rasuluhu al <gülüyor> Ve nahnu ala ma qala halikuna ve razikuna ve mevlana mineshakirine shahidine bi kalbin selim cenab Hak Cibril'i Emin, namus ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Muhammedenil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine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 ve kat keferu bima jaekum minel hak ila akhiril ayah sadakallahu'l aziz çok aziz ve muhterem müminler malumunuzdur ki geçen cumartesi yaptığım konuşmada dün gece ile alakalı bazı hususları müslümanlara tembih etmiştim bazı mevzuları açıklamıştım. Ve her zaman duamız şu idi. Rabbim duyduklarımızla, öğrendiklerimizle kendi rızasına muvafık şekilde amel etmek cümlemize nasip mi eylesin. Bunu zaman zaman tekrar ediyorum. Diyorum ki eğer bir şeyle amel etmeyecek isek onu öğrenmenin bir değeri yoktur. Öyle mi? Eğer amel etmeyeceksek, öğrenmenin bir değeri yoktur. O lüzumsuz bir öğrenmedir. Ha. Şimdi, biz camideki durumumuzu şöyle değerlendirmeliyiz. Biz burada bir İslam ailesiyiz. Evlerden kalkıp, inandığımız için burada bir araya geldik. Erkeğiyle, hanımıyla. Burada dini meselelerimizi konuşacağız. Nerede? Ayet-i celilelerin, hadis-i şeriflerin ışığı altında vaziyetimize, İslami hayatımıza bakacağız. Bunlar şaşmaz ölçülerdir. Yani ayet-i celile ve hadis-i şerifler. Onlara uyup uymadığımıza bakacağız. Olur ki uyduklarımız olur. O zaman seviniriz. Demek ki durumumuz iyidir, isabetlidir deriz. Olur ki az çok inhiraf etmiş olan yani sapmış olan durumlarımız olur. O zaman da vakit kaybetmeden durumumuzu düzeltir, ayet-i ve hadis-i şerife vaziyetimizi uydururuz. Bize düşen budur. Bunu yapmalıyız. O zaman hatalarımız için tevbe ederiz. Cenab-ı Hak kıyamete kadar tevbe kapısını açık bulundurduğunu bize haber vermiştir. Bu bizim için büyük nimettir der ve hatalarımızın affını Rabbimiz'den isteriz. Ha. Onun için geçen cumartesi böyle demiştim. Bu bay şeyde efendim yılbaşı gecesi biz Müslümanlar için bir değer ifade etmez demiştim. Biz buna bir kıymet verecek de değiliz. Bizim için nedir bu? Takvimin biri bitmiştir, yenisi başlayacaktır. Ayrıca biz ne yapacağız? Geçmiş senedeki halimizi şöyle göz önüne alıp bir duruma bakacağız. Acaba Rabbimizi rıza, Rabbimizin rızasına uygun ameller içinde miyiz, değil miyiz diyecek, durumumuzu gözden geçirecek, eksiklerimizi tamamlayıp, noksanlarımızı giderip daha düzgün bir Müslüman hayatını yaşayabilmek için önümüzdeki seneye ona göre bir veçe vereceğiz. Ama, ama, yılbaşında herkes eğleniyor vesaire yapıyor, bakıyorsunuz, acaba Müslümanlar için böyle yılbaşına yakın, İslam tarihinde dikkati çeken, şöyle üzerine eğilip oradan ibretle ders alacağımız bir hadise ve vakıa var mıdır? Varsa o nedir acaba? Ondan nasıl ibret alabiliriz? Düşündüm, bu mevzuda yılbaşına tesadüf eden, böyle bir tarihi hadise var mı? Elbette var. Nedir o? Mekke-i Mükerreme'nin fethidir. Evet. Mekke-i Mükerreme günlerde fethedilmiştir. O zaman, bakınız, Ocak ayı demiyorum, o zaman Ramazan-ı Şerif'in onuydu. Mekke-i Mükerreme'yi fethetmek üzere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'den hareket ettiği zaman Ramazan-ı Şerif'in onuydu. Ramazan-ı Şerif de demek Ocak ayına rastlamıştır O zaman ve Mekke-i Mükerreme'nin fethi Vuku bulmuştur Eğer başında illa bir şey Bulup onun üzerinde düşünmek Ve onunla insan Meşgul olmak istiyorsa Mekke-i Mükerreme'nin Fethini önüne alıp Onun üzerine ibretle bakıp Dikkatle efendim Değerlendirmesi lazım Mekke-i Mükerreme'nin fethinde bize en büyük ibret olacak husus nedir? Düşünüyorum bu mevzuda, benim görebildiğim şudur. Muhterem müminler, Mekke-i Mükerreme'nin fethi ne demektir? Mekke-i Mükerreme'nin fethi, Medine-i Münevvere'den Peygamberimizin kalkıp, Mekke-i Mükerreme'yi ehli küfrün elinden kurtarıp, orayı diyarı İslam yapması demek. Müslümanların hakimiyetini orada tesis etmesi demektir. O zaman insanın hatırına şu geliyor. Ya İslam geldiği zaman ne olacak diye büyük bir korku var idi. İnsanlar böyle korkuyor. İslam gelince ne olur? Efendim insanlara büyük zarar verir, kırar, döker, yakar, yıkar gibi böyle bir düşünce var. Onun için adamlar bu korkudan dolayı aynen şöyle der olmuştur: Ben Müslümanım ama şer-i şerife karşıyım diyenler ortaya çıkmıştır. Bakınız, ben Müslümanım ama şer-i karşıyım diyor. Acaba bu devirde de böyle diyenler var mı yok mu? Bakın çok diyorsunuz değil mi? Ha, o zaman, o zaman bu insanların şunu bir anlaması lazımdır. Mekke-i Mükerreme fethedildiği zaman, Mekke-i Mükerreme evvelce putperestlerin, efendim, müşriklerin elindeydi. Elindeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sekiz sene sonra, fazla değil, sekiz sene sonra döndü Medine'den ordusuyla gelip, Mekke-i Mükerreme'yi fethetti. Ha demek ki bak ehli küfür gitti, yerine İslam'ın hakimiyeti geldi. O zaman ibretle bakacaksın. Peygamberimiz Medine'yi Mekke-i Mükerreme'yi fethettiği zaman insanları kılıçtan geçirdiyse, eğer insanlara böyle bugün yürekleri hoplatacak derecede bir muamele yaptıysa, ha o zaman demek lazım ki İslam bir yere geldiği zaman böyle yapar. O zaman korkabilirsiniz. O zaman endişe edebilir. Hatta yok canım böyle şey olmamalı. Bu insanların canını yapmış, malını elinden almış, şunu yapmış böyle şey olmaz diyebilmeli. Yok eğer bu olmadı ise o zaman insan İslam'ın ne olduğunu Mekke-i Mükerreme'nin fethi ile de tepkik edip anlamalı ve birisi kalkıp da İslam yakar, yıkar, ortalığa şunu getirir dediği zaman hayır, yanlısın. Mekke-i Mükerreme fethedildi, bak peygamberimiz şunu yaptı. Diyebilirsiniz. Keza İstanbul'un fethi de, bu hususta çok mühimdir. Üç fethi, üç fethi ele alınıp, enine boyuna her tarafıyla, gerek ciheti askeriye, gerek ciheti efendim, İdari, ictimai bakımdan tetkike değer 3 fetih vardır insanlık tarihinde. Benim gördüğüm birincisi Mekke-i Mükerreme'nin fethi peygamberimiz efendimiz Hazretleri'nin komandasında yapılan Mekke-i Mükerreme'nin fetihidir. İkincisi Salahatdü'n Eyyubi'nin Selçuk hükümdarının Anadolu'yu Anadolu'yu fethedişidir. Bu da çok mühimdir. Bu da çok mühimdir. Üçüncüsü Hazreti Fatih'in İstanbul'u fethedip Bizanslıların elinden İstanbul'u alarak Kur'an-ı Kerim okuyan bir askeri şeyin efendim, topluluğun İstanbul'u fethedip orada hükümranlığını kurmasıdır. Bunlar gerçekten tetkik edildi, edilmesi, üzerinde durulması icab eden hususlar ki İslam bir yerde söz sahibi olduğu zaman ne yapar dediğin zaman ...işte şunları yapar diyebilmek lazımdır. Evet. Onun için ben şimdi sizlere... ...mademki yılbaşıyla alakalı bir efendim... ...şey yapacağız... Ee, ...konuşma yapacağım... ...Mekke-i Mükerreme'nin fethini sizlere izah edeyim... ...neticeleriyle beraber... ...İslam geldiği zaman ne yapar denildiği zaman... ...işte bunu yapar diyebilirim. Öyle mi? Ve bugün kalkıp... ...Efendim İslam... Kol keser, ayak keser, şunu yapar, bunu yapar diye düşünenler, va efendim anarşi meydana gelir, şu olur, bu olur diye düşünüp, ben Müslümanım ama şer-i şerife karşıyım diyen insanların, nerede yanılıp, nerede yanılmadıklarını da görmemiz mümkün olacaktır. Öyle mi muhterem müminler? Evet. Şimdi, bu hususu en iyi şekilde anlayabilmek için, Peygamberimizin hayatına şöyle kısaca bakmak lazımdır. Fahri Kainat Efendimiz Mekke-i Mükerreme'de doğmuştur malum. Ve kendisi Kureyş kabilesinden Ve onların efendim Haşimi kolundan bulunan bir ailenin en şerefli ailenin efendim evladıdır Fahri Kainat Efendimiz. Mekke-i Mükerreme'de doğmuş 40 yaşına kadar Mekkeliler peygamberimizi çocukluğundan itibaren çok sevmişler. Çok sevmişler. Onun doğumu ile beraber Mekke-i Mükerreme'de bir bereket meydana gelmiş. Evet, bereket meydana gelmiş. Onun bu hali büyüdüğü zaman normal yaşını yani delikanlılık çağlarında Mekkeliler o kadar sevmişler ki Muhammedül Emin demişler. Onun emniyetli bir zat olduğunu <gülüyor> görmüşler. Muhammedül Emin demişler. Daha Peygamber olmadan evvel Kabe'yi Kabe'yi yeniden inşa etmişler. Kabe'yi inşa ederken ederken Haceril esadı Haceril esad taşını yerine koymakta. Kabileler kendi aralarında ihtilafa düştükleri zaman Peygamberimiz Hazreti Muhammedenil Mustafa'yı hakem tayin edip onun hükmetli şekilde taşı yerine koymuşlar. Bakın bu kadar itibar sahibi, bu kadar seviliyor ve sayılıyor. Bütün akrabaları onunla iftihar ediyor. Ne zaman ki 40 yaşına geliyor, peygamberlik başlıyor. Kalkıp insanlara evvela akrabalarına "Rabbim beni peygamber olarak vazifelendirdi." diyor. İşte o zaman ihtilaf başlıyor. ...o zaman karşı koymalar başlıyor. Karşı koymalar başlıyor. Ve ondan sonra gün geçtikçe... ...Peygamberimize inananlar da artıyor... ...onun etrafında inananlar çoğaldıkça... ...buna mukabil düşmanlık da hem şiddetini arttırıyor... ...hem de düşmanların adedi artıyor. Adedi artıyor. Hem Müslüman bir nevi atbaşı... ...hem Müslümanlık ilerliyor... ...hem de Müslümanlığa karşı... Ve dolayısıyla peygamberimizin mübarek şahsına karşı düşmanlık artıyor. Nihayet öyle bir raktiye geliyor ki, geliyor ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke-i Mükerreme'de kalmasına, hayatını devam ettirmesine artık Mekke'deki düşmanları tahammül edemeyecek hale geliyor. Bir araya gelip diyorlar ki bunu ortadan kaldıralım ve bu işte bitsin nasıl kaldıralım diye te, de, şeyde, aralarında müşavere ediyorlar, konuşuyorlar. İblis aleyhillâne de yaşlı bir Yemenli gibi aynı topluluğa iştirak ediyor ve onlara fikirler veriyor. Nihayet Peygamberimizin yatağında bulunduğu devlethanelerinde baskına uğratılıp orada hayatına son vermeye karar veriyor. Ve bunun içinde her kabileden, her aile mümkün belli başlılardan gençler seçiliyor ki müşterek cinayet işleyecekler ve Kureyş bu cinayetlere karşı da kan davası iddiasında bulunamayacak. Bu planlanıyor ve Peygamberimize bu alınan karar Cebrail Aleyhisselam vasıtası ile Hazreti Allah'a haber vererek durumdan Cenab-ı Hak haberdar ediyor ve Habibim artık Mekke-i Mükerreme'den ayrıl buyuruyor. Peygamberimizin peygamberliği ile ayrılma zamanı arasından 13 sene geçmiştir. 40 yaşlarında 40 yaşlarında peygamberlik başlamıştır. 53 yaşında iken de bu durum ortaya çıkmış ve peygamberimiz Mekke-i Mükerreme'den ayrılmak zorunda kalmıştır. Kolay ayrılmamıştır tabi. Doğduğu büyüdüğü ve en sevdiği beldeden ayrılıyor. Ayrılıyor, davası için ayrılıyor ama. Ayrılırken de böyle bir tepeye çıkıyor. Kabe'ye bakarak, ey Kabe yeryüzünde en sevdiğim yer sensin. Ama ne yapayım ki senin çocukların beni rahat bırakmadılar diyor. Ve Mekke-i Mükerreme'den bu üzüntü ve hüzünle ayrılıyor. Arkasına düşüyorlar. Yollarda yetişip hayatına son vermek istiyorlar. Bütün Mekkeliler bir telaş düşmanları, bir takım efendim e, servetler vaat ediyor. Onu yakalayan ve öldürenlere nihayet Hazreti Allah Celle Celaluhu korumayı murad ettiği zaman koruyor. Öyle mi? murad ilahi Ve Mevla himaye ettimi ediyor. İsterse düşmanının kucağında muhafaza ediyor. Ettiriyor. Kudretullah bu böyledir. Daha önce sizlere hep misal olarak verdim. Biliyorsunuz Hazreti Musa Firavunun düşmanıdır. Öyle mi? Firav, Mısır'da Hazreti Musa Firavunun hakim olduğu yerde dünyaya gelmiştir. Dünyaya gelirken Firavun görüldüğü bir, bir rüyanın e, tabir edilmesiyle Beni İsrail'den dünyaya gelecek bir erkek evladın saltanatına son vereceği şeklinde rüya tabir edilince Firavun mel'unu ne yapmıştır saltanatının devamı için Bütün ebelere doğum yaptıranlara tamim yapmış emir vermiş Beni İsrail'de o bir kavimdir bir top, mesela Türk gibi, beni İsrail diye bir kavim. Bu kavimde doğan bütün erkek çocukları bana haber vereceksiniz ve öldüreceğiz demiştir. Ve hakikaten böyle yapılmıştır. Bütün doğan erkek çocuk erkek çocuklar hepsi öldürülmüştür. Korkusundan, birisi büyüyecek de benim saltanatıma son verecek diye. Bu arada Hazreti Musa'yı annesi dünyaya getirmiş, ve dünyaya getirince o da korkuyor, bu ne olacak bu çocuk diye, annesine Cenab-ı Hak ilham ediyor Hz. Musa'nın. Diyor ki, bu çocuğu muhafaza edebildiğin kadar et. Ne zaman ki bunu etraftan sezdiler, düşmanlar artık bu çocuğu alıp avına götürecek ve hayatına son verecekler, o zaman bu çocuğu bir sandukaya koy, Nil nehrine at. ...ben onu sana iade edeceğim... ...diyor Hz. Allah. Bu iman kolay bir iman değildir. Bakın. Düşününüz. Bir çocuğu alıyorsunuz... ...bir sandukaya koyacaksınız... ...nil nehrine atacaksınız... ...ve Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Sen bunu yap... ...ben bu çocuğu sana iade edeceğim. Kimin eline geçecek... ...nasıl olacak da... ...geri iade edilecek... E zaten bir tehlike var, öldürülecek diye onun için elden çıkarılıyor. Sonra ele geçince nasıl korunacak? Ama Mevla'nın lütfü. Bunun üzerine bu ilhamla kadıncağız, Hazreti Musa'nın annesi, artık çocuğunu muhafaza edemeyeceğini anladığı zaman sandukaya koyar ve çocuğunu Nehrine atar. Atar. Rabbimiz öyle buyurur ki, Kadının kalbine rabıta verdik diyor. Rabıta. Nurumuz ve feyzimizi tecelli ettirerek öyle güç ve kuvvet verdik. Bize sözümüze öyle bir imanla inandırdık ki bu eğer rabıta olmasaydı neredeyse feryat edecekti diyor Cenab-ı Hak. Dayanamayacaktı. Fakat bunun üzerine biz onun kalbine rabıta verdik. O rabıtayla öyle inandı öyle bağlandı ki bizim emrimize çocuğunu attı. Ve sandukanın içerisinde çocuk götürülürken, olabilir mi? Götürüyor işte Cenab-ı Hak. Sarayın önünden geçerken Firavun'un adamları sandukayı görüp getiriyor. Açıyorlar içerisinden nur topu gibi bir yavru. Bu defa hanımı diyor ki Firavun'un, bunu alalım. Sarayımızda muhafaza edelim. Bizim için ileride belki hayır olur. Hatta ha evlatlık da edinebiliriz diyorlar ve Çocuğu alıyorlar ama ama bu defa ne oluyor? Çocuk durmadan ağlıyor, ağlıyor. Buna bir süt annesi bulalım, süt annesi arıyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Hazreti Musa'ya o çocukluk halinde hiçbir kadının göğsünü, memesini emmeyi yasakladık diyor. Yasakladık. Bütün kadınlar en beğenilen süt anneleri alınıp getiriliyor. Hazreti Musa hiçbirinin göğsünü almıyor. Nihayet annesi Hz. Musa'nın ablasına süt kardeşine diyecek, öz kardeşine diyor ki annesi şöyle git bakalım saraya doğru pek de çaktırmadan hissettirmeden bir bak bakalım durum nedir? Bakıyor ki bakıyor ki Hz. Musa'nın kız kardeşi orada çocuk ellerinde durmadan ağlıyor onu susturmaya çalışıyorlar. Kimsenin göğsünü de almıyor. O zaman diyor ki bu çocuğun süt annesi olarak bakabilecek ve size yardımcı olacak bir hayırlı anneye delalet edeyim mi diyor. Ya Biz zaten böyle birini arıyoruz. Nerede diyorlar. Evet, ve gidip annesine haber veriyor. Anne geliyor. O ana kadar Hazreti Musa'ya yasak. Kimsenin göğsünü almıyor. Nihayet annesi geliyor. Göğsünü verdiği zaman derhal çocuğun ağlaması duruyor ve annesini emmeye başlıyor. Bu defa Firavun mel'uni az çok anlar gibi oluyor. Sen kimsin diyor. Kadıncağız da diyor ki ben şuyum demiyor. Ben sütü iyi, efendim kendisi kokusu güzel bir hanımım. Benim sütümü her çocuk alır diyor. Ha öyle mi peki öyleyse sana para da vereceğiz. Şimdi bu çocuğu al götür evinde bunu bak bunu yetiştir ve bunu emzir diyorlar. O da çocuğunu alıyor. Hazreti Allah'a hamd ederek evine dönüyor. Hani Hazreti Allah buyurdu ya, "Sen onu denize at, ben sana onu iade edeceğim." Etti mi bakınız. Kudretullah. Şimdi daha taze ve yeni bir hadise. Bundan kısa bir ha müddet önce şöyle bir haftalık hadise Güney Asya'da, Asya'da Hint Okyanusu adeta gadaba geliyor. Öyle mi? Etrafında Fark gözetmiyor, bir memlekete bela geldi mi, orada sadece suçlular gitmez, suçsuzlar da gidebilir. Yani yaşın yanında kuru da, kurunun yanında yaş da yanabilir, öyle mi? Cenab-ı Hak suçsuzlara öbür alemde mükafat vererek onları razı eder. Suçluları da cezalandırır. Fakat bir de bakıyorsunuz basına, akseden haberlerde daha küçücük bir kundak çocuğu günlerce Denizin üzerinde duruyor ve annesine kavuşuyor. Oluyor mu bunlar muhterem Demek ki her şeyde bir kadiri mutlak var. Hazreti Allah var. Onun için, onun için Cenab-ı Hakk'ı razi etmeye ve onunla aramızdaki münasebetleri çok iyi düzeltmeye gayret etmeli. Emin olun ben bu gece korktum. Neye korktum? Bugün insanlığın ne yaptığını az çok tahmin ediyorum. Onun için akşam, akşam bir camide karşı tarafta madem millet yılbaşı yapıyor biz de bir merasim tertip edelim dediler. Camide ben konuşma yaparken bütün cemaate tembih ettim. Bu gece herkes teheccüt namazı kılsın. Bu gece kılabilenler tesbih namazı kılıp Hz. Allah'a iltica edin. Neden? Çünkü şunu biliyorum. Rabbimiz buyuruyor ki Kullarım benim mülkümde yaşıyor. Benim verdiğim nimetler ile hayatlarını devam ettiriyor ve bana karşı geliyor. Bana isyan ediyor. Onlara ceza vermek üzere yeryüzüne nazar ediyorum. Fakat gece kalkmış teheccüd kılanları görünce ceza vermekten vazgeçiyorum diyor. Öyle mi? Gece kalkmış ve teheccüd kılanları iltica edenleri görünce cezadan vazgeçiyorum. Allah muhafaza buyursun. Denizde ve karada fesadın zuhuru insanların bozulmasına bağlıdır. İnsanlar bozulduğu zaman Mevla fesad zuhur ettirerek onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını veriyoruz dünyada diyor. Niçin veriyoruz? Onlardan intikam almak değil. Onları yeniden Allah'ın dinine döndürmek için yapıyoruz diyor. Ama İbret alan nerede? Bazıları da ibret almıyor, bazıları onlara din adına yardımcı oluyor, tanrıyı bu işe karıştırmayın diyorlar. Öyle mi? Bu, bu işin tanrıyla filan şeyi yok, ne oldu? Fayatlı kırıldı, deniz kabardı, efendim metcesir hadisesi diyorlar şimdi. Ne oldu? Geri çekildi, tekrar geri geldi. Şimdi bunlar zavallılıktır. Bunlar hadiselerden ibret almamak için bulunan kılıflardır. Yani aynen neye benzer biliyor musunuz Cenab-ı Hak? O insanlara benim ha hakikatlerimi söyleyip gelin Allah'ın ve Rasulün emirlerine onu ibretle bakıp, di dikkatle dinleyip, tetkik ederek ibret alalım, öğrenelim dediğiniz zaman şöyle derler diyor Cenab-ı Hak. Biz babalarımızı, dedelerimizi nerede bulduysak öyle devam ederiz diye örfe adete bağlı kalmayı bizim emirlerimize itaat etmeye tercih ederler diyor. O zaman, o zaman siz kendinize bakın. Evvela kendinize söz geçirin, kendi durumunuzu düzeltin. Onun için ben de bugün insanlığa belki söz geçiremeyiz. Belki onlara gelin şu yıl başında içki içmeyin, kumar oynamayın, şurada burada eğlenmeyip Allah'a karşı kulluk vazifenizi yapın dediğiniz zaman. Biz şimdiye kadar ne gördüysek onu yaparız diyebilirler. O zaman yapılacak iş herkesin kendine dönüp ben kendimi ıslah edeyim, Rabb'imin rızası için ben Allah'ıma iltica edeyim deyip bütün insanlığın selameti, insanlığın hidayeti için dua etmek icap eder. İşte bu gece Müslümanlar evvel Allah bunu yapmışlardır. yapmışlardır. Bundan sonra da biz şimdi şunu yapmalıyız. Bakın muhterem müminler, Mekke-i Mükerreme'de bugün bulunan birçok hacı namzetleri vardır. Ve son günlerde de artık bu günler zannediyorum hacca gideceklerin son günleridir. Evet bunları uğurlarken hacılara diyeceğimiz şudur. Kardeşim oradan senden ne hurma isterin, ne takke ne de tesbih. Ne istersin Arafat'ta beni hatırla diyelim. Arafat'ta bana dua et. Dua ederken hatırla. Müzdelife'de hatırla. Safa tepesinde hatırla. Merve'de hatırla Ve tavaf ederken beni de hatırla. Çünkü neden? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade buyurmuşlardır. Haccı Arafat'ın bereketini tarif ederken Cenab-ı Hak Arafat'ta iyiler hürmetine, iyi olmayan ama orada vakfe yapanları iyilerin hürmetine Cenab-ı Hak hepsini affedecektir. İyilerin hürmetine. Ve orada dua edenleri de affettiği gibi dua edenlerin şefaat ettiklerini de affedecektir. Şefaat ettikleri de şudur. Orada hatırlayıp ya Rabbi şunu da affet diye hatırladıkları insanlar şefaattir. Yeri gelince ben o günlerde bahsedeceğim. Onlar orada bizim için dua ederken bizim buralarda durmamız boş vakit geçirip eğlenmemiz olmaz. Allah Arafat'tayken biz de ruhen nasıl Arafat'ta oluruz? Onun yolunu göstereceğim. İnşallah vakti gelince ruhen biz nasıl Arafat'ta oluruz? Fakat şimdiden onlardan istediğimiz bu. İşte böyle bir manevi hava ile Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem... Medine-i Münevvere'de Mekke-i Mükerreme'den ayrıldı. Medine-i Münevvere'ye yerleşti. Medine-i Münevvere'nin havası o zaman Medine Mekke'ye göre daha ağırdı. Şartlar Medine'nin şartları Mekke'nin şartlarına uymuyordu. Rabbimiz Cenab-ı Peygamber Cenab-ı Hakk'a dua etti. Ya Rabbi burayı bizim için hayırlı eyle dedi ve Cenab-ı Hak Medine'nin havasını değiştirdi. Medine gelen Müslümanlara uygun hala al, vaziyet aldı ve Peygamberimiz Medine'de bir müddet kaldı ondan sonra bir ömre yapmak üzere bir rüya şeyiyle rüya görerek o rüyasına dayanarak ömre yapmak üzere yola çıktı ve yolda tabii ömre için yola çıktığı için harp vesaire yapmak niyeti yok silah vesaire almadı hesap ömre yapma niyetiyle çıktılar yanlarında günlük ne varsa ben mesela bugün sizin yanınızda ne olur belki bir çakı bıçağı böyle günlük ne bulunabilirse onlarla yola çıktılar ve fakat Mekkeliler peygamberimizin o gelip Arap o Mekke'de Kabe'yi tavaf edip Safa Merve arasında sayederek bir ömre yapmasını kendi eski kin ve düşmanlıklarına sığdıramadılar. Efendim dün bizden ayırılıp kaçıp gitti. Şimdi de bize geri gelip tavaf edeceğim diyor. Bu fırsatı vermeyiz dediler. Hudeybiye'de peygamberimizin önüne çıktılar. Ve peygamberimiz orada durdu Hudeybiye'de. Ne istiyorsunuz dedi. Neden ben, benim sizinle harp etmek diye bir arzum ve niyetim yok. Ben sadece Kabe'yi tavaf edip dönüp gideceğim. Kalmayacağım da hayır olmaz dediler. Biz onu hükümranlığımıza tecavüz sayarız, buna imkan vermeyiz. Peki ne istiyorsunuz? Peygamberimiz işte onlar sokmayız, etmeyiz dedikçe, e, peygamberimizin etrafındakiler de Kabe'yi tavaf etmenin arzusu ile yanıp tutuşuyorlar. Peygamberimiz de onlarla harp etmek istemiyor. Hatta onlar işi zorladıkça Hazreti Ömer gibi zatlar duramıyor. Ya Resulallah diyorlar. Biz bunları tepeleriz. Bize müsaade et Kabe'yi. Bunlar kimdir yaruzurla? Peygamberimiz durur. En sonunda bir hayli safalar vardır orada. Ondan sonra de derler ki bir müsaleha yapalım, bir anlaşma yapalım dönüp öbe, o anlaşmaya göre hareket edelim. Tamam diyorlar. Peygamberimiz oturuyor onlarla müsaleha yapıp karşılıklı müzakere yapıyorlar. Orada bir takım maddeler, bir takım hükümler var. Belki Müslümanların aleyhine gibi görünen ama hakikatte aleyhe olmayan hükümler vardı. Yalnız mütekabiliyeti ortadan kaldırıyor. Yoksa Müslümanların aleyhine olan bir durum yok. Yok. Mesela en basitini size söyleyeyim. Bakın nasıl yok. O müşrikler diyorlar ki eğer senden bizden birisi Müslüman olup sana gelirse sen onu bize iade edeceksin diyorlar. Evet diyor Peygamberimiz ama senden birisi ayrılıp Ayrılıp, senin dininden ayrılır, bize dönerse, Müslümanlığı bırakırsa, biz onu iade etmeyeceğiz diyorlar. Peygamberimiz pek iyi diyor. Peki diyor. Ama nasıl kabul etmezler etrafındakilerden. Şimdi düşününüz, burada onlardan geleni, Peygamberimiz kabul etmeyecek, Müslüman olanı iade edecek de, Müslümanlıktan çıkıp, mürtet olanı, onlar etmeyecekler. Peygamberimiz de bunda ısrar etmiyor. E niye ısrar etsin? Kendi dinini bırakıp dinden uzaklaşmış adamı illa o dinsizi bana vereceksiniz demenin ne manası var? Onun için farî kaynak, benden birisi ayrılıp dini terk ettikten sonra alın sizin olsun diyor. Evet. Alın sizin olsun madem ki. Ha ama sizden birisi Müslüman olup bana geldiği zaman onu benim de kabul etmem lazım ama ısrar ediyorsunuz madem ki peki diyor. Onlara da gösterdiği yol şudur. Peygamberimize gelenlere bize gelmeyin. Gidin başka yerlerde Müslümanlığınızı devam ettirin. Peygamberimizin bir beklediği husus var. Gidin başka yerlere. Ehli küfre de gidin demiyor ama başka yerlerde Müslümanlığınızı devam ettirin. Böylece bunu kabul ediyor. Ve bu müsalaha yapıyor. Diyorlar ki, bu sene Kabe'yi tavaf etmek üzere zorlamayacaksın. Ya önümüzdeki sene biz Kabe'yi boşaltacağız üç gün, gelecek üç gün Kabe'yi tavaf edeceksin. Bunu kabul ediyor Peygamberimiz. Bu müsalaha imzalanıp, Peygamberimiz oradan geri dönüyor. Tabi daha safalar çoktur, şey maddeler. Peygamberimiz geri dönüyor, orada kurbanlar kesiliyor ve Peygamberimiz hesabıyla Medine'ye geri dönüyor. Hatta peygamberimize diyorlar ki ya Resulallah siz Medine'den çıkarken Kabe'yi tavaf edeceğiz demediniz mi? Dedim diyor peygamberimiz. E hani etmeden çık dönüyoruz? Peygamberimiz şunu soruyor. Ben size Kabe'yi tavaf edeceğiz dedim ama bu sene tavaf edeceğiz dedim mi diye soruyor. Evet. Hayır diyorlar. E işte bak müsalaha maddesine yazdırdım. Önümüzdeki sene Kabe'yi boşaltacaklar. Üç gün gelip tavaf edeceğiz. Dediğim tahakkuk ediyor mu etmiyor? Doğru ya Resulallah diyorlar. Ama bunlar hepsi birer inceliktir. Evet. Peygamberimiz geri döndü. Bir müddet sonra o da şöyle bir madde vardı. Mekkeli Kureyş ile Medine'deki Müslümanlar anlaştı. Buraya başında Ebu Süfyan var. Mekke'de Medine'deki Müslümanların başında Hazreti Muhammed el-Mustafa var. Anlaştılar ve ondan sonra da bir madde şuydu. Başka kabilelerden isteyenler müşrikler tarafında onların himayesine girebilir. Diğer kabilelerden isteyenler Hazreti Muhammed'in himayesine girebilir. Bunda serbesttirler. Bunun için bu maddeye dayanarak Huza'i diye bir kabile vardı. O kabile biz Hz. Muhammed'in himayesine girmeyi kabul ediyoruz dediler. Buna karşılık onlarla ihtilafı olan Beni Bekir diye bir kabile vardı. O kabile de öyleyse biz de Ebu Süfyan'ın yani Mekke müşriklerinin himayesine gireceğiz dediler ve girdiler. Fakat Huza'i kabilesiyle Beni Bekir'in arasında devamlı kavga, kan davası vardı ve Mekke-i Mekke Mükerreme'nin civarında o, ki Arafat Dağı yakınlarında Huzai kabilesi e artık biz Hazreti Muhammed'in himayesindeyiz. Onlar da anlaşma yaptı. Öyle fazla müteyakkız olma, nöbet vesaire beklemeye lüzum yok. Rahatız dediler. Onlar rahat iken Beni Bekir kabilesi Mekkeli müşriklerin de yardımıyla ihanet edip ve tuttular Huzai kabilesine baskın yaptılar. 33 kadar efendim mensubunu öldürdüler. Bunun üzerine Huzaî kabilesi gelip Fahri Kainata durumu haber verdi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz senin himayene girdik ama Beni Bekir kabilesi burada zulmetti, katretli, kadretti yani hakkı hakikati tanımadı ve bize karşı baskın yaptı. Deyince Hazreti Resulullah yağmurlar gibi haklarınızı müdafaa edeceğim. Hiç endişeniz olmasın buyurdu. Mekke-i Mükerreme'ye haber gönderdi. Buyurdu ki bir Huzai kabilesinde yapılmış olan bu haksızlık telafi edilmelidir ve oradan öldürülen zatların diyetleri Huzai kabilesine verilmelidir dedi. İki eğer bu yapılmıyorsa onlara bu haksızlığı yapan Beni Bekir kabilesi Mekkelilerin himayesinden çıkarılmalıdır. O himayeden çıkınca onlar ne yapacak neye uğrayacaklarını anlayacaklardır buyurdu. 3 Eğer bunlar yapılmıyorsa aramızda Hudeybiye'de yaptığımız anlaşma geçersiz sayılacaktır. Tercihini yapın dedi Mekkelilere. Mekkeliler bunun üzerine Hudeybiye müsalahasını geçersiz sayıyoruz dediler. E peki o zaman dedi Peygamber. Hatayı anladılar ama yaptıkları hatayı iş işten geçti. Hemen dev toparlanıp Hazreti Ebu Süfyan'ı yola çıkardılar. Aman git Medine'de Hazreti Muhammed'le anlaş. Hudeybiye müsalahasını yine devam ettirelim. O hususu imza alaşalım. Yanlış yaptık dediler. Geldi Ebu Süfyan Medine'de ona yalvardı, buna yalvardı. Hiç birisi kabul etmedi. Hiç birisi ve geri döndüler, döndü Mekkelilere hiç kimse beni dinlemiyor ve kabul etmiyor ve Hudeybi'ye musalahası geçersiz sayıldı öyleyse diye bunun üzerine peygamberimiz bütün adamlarına haber gönderdi, herkes hazırlansın ve gelsin hazırlandılar hazırlandılar ve Ramazan-ı Şerif'in 10'unda yola çıktılar Mekke-i Mükerremenin üzerine yürüyorlar ama 10.000'in 10 üzerinde ordu var o devirde en büyük ordulardan. Mekke-i Mükerreme'ye büyük bir gizlilikle yaklaştı. Mekke-i Mükerreme'ye dört fersah kalınca peygamberimiz bakınız harp taktiğine maksadı Mekkelileri öldürmek değil, psikolojik olarak onları çökertip teslim almak. Onun için Mekke'nin yakınında on bin kişilik ordu mu emir verdi? Herkes birer ateş yakacak buyurdu büyük sahraya dağılmışlar. Herkes bulduğu ile ateş yakıyor. Bu oralarda ne bulduysa bir çalı, çırpı onlarla ateş yakıyor. Bu arada Mekkeli Ebu Süfyan da yanına iki arkadaşını almış ne oluyor civarda diye haber toplama üzere dışarıya çıkınca Mekke'nin dışına baktı ki gece her yer ay ateş. Allah Allah ne haldir bu? Buna bu nedir bu? Akıl almıyor bunu diye Onları konuşurken Cefrail aleyhisselam Ebu Süfyan'ın durumunu Resulullah'a haber verdi ve Hazreti Rasulullah'ın devriyeleri Ebu Süfyan ve arkadaşlarını orada yakalayıp esir ettiler. Ve getirdiler peygamberimizin çadırına. O arada peygamberimizin amcası Hazreti Abbas da Müslüman olmuş, en son hicreti yapmış yapma, yaparken bu Ordu iken Hazreti Abbas Mekke'den Medine'ye gidiyordu, onlarla karşılaştı. Müslüman olmuş vaziyette, peygamberimiz amcasını görünce çok sevindi ve şöyle buyurdu. ''Ey amca'' dedi, ''Ben peygamberlerin sonuyum, sen de muhacirlerin sonusun.'' buyurdu. Evet, şimdi bunun üzerine amcası Mekke'den geliyor Medine'ye gidiyor, Dedi ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bütün ağırlıkları, çoluk çocuk ne varsa onları Medine'ye gönderiyorum, seninle beraber Mekke'nin, Mekke'nin fethine ben de iştirak edeceğim dedi ve geri döndü, orduya katıldı. Ve bununla beraber, Ebu Süfyan yakalanıp Peygamberimizin çadırına getirilmeden evvel, Hz. Abbas Ebu Süfyan'ı tanıdı sesinden, onu yanına aldı ve gitti. Dedi ki, ey Ebu Süfyan bak bu gördüğün var ya, yeğenim Hz. Muhammed'in ordusudur dedi. Evet, buna karşı konulmaz. Ya, hepiniz teslim olmak durumundasınız. Aksi halde, eh başınıza gelecekleri düşünün. Ebu Süfyan korkuya kapıldı, Mekke'nin reisi o. Ve dedi ki, ey Abbas. Himayeciliğini göster artık dedi. Bizi himaye et, muhafaza et de ne yaparsan yap. Hemen yanına aldı Resulullah'ın çadırına getirdi. Ve Peygamberimiz onu gördü. Hazreti Ömer de çadırın önünden geçerken tanımıştı. Kılıcını hemen kaptığı gibi geliyor. Ya Resulallah müsaade et. Bizi Mekke'den bunlar çıkardı ya Rasulallah. Şunu görelim. Resulullah böyle diyor. Ebu Süfyan korkudan titriyor. Ve bir taraftan kelime-i şehadet okuyarak Müslüman oluyor. Müslüman oluyor. Ve Peygamberimiz bir Ömer'e bakıyor. Bir amcasına bakıyor. Ve diyor ki amcasına, ey amca Ebu Süfyan'ı al arkadaşlarıyla beraber sabaha kadar onları esir et, muhafaza et, yarın bana getirin buyuruyor. Böylece Hazreti Ömer'in kılıcından kurtarıyor onları. Ve ertesi günde şöyle buyuruyor. Ebu Süfyan'a ordunu, gündüz gözüyle orduyu bir görsün. Görüyor, Ebu Süfyan diyor ki bu iş bitmiştir. Ve Cenab-ı Peygamber amcasının da tavsiyesine uyarak Ebu Süfyan'a şöyle diyor. Mekke'ye gidin. Ben şimdi geliyorum. Evet, Kabe'ye girip içinden çıkmayanlar hepsi kurtulmuştur evine çekilip kapısını kapatanlar kurtulmuştur. Ebu Süfyan'ın evine girip orada kapıyı kapatanlar, silahını bırakanlar kurtulmuştur. Gerisi, gerisi sizin bileceğiniz iştir. İşte Allah'ın inayetiyle ben yürüyorum diyor ve ordusunu harekete geçiriyor. Mekke-i Mükerreme'de Ebu Hazreti Halid İbni Velid radıyallahu anh, büyük bir komutan. Onun emrine verdiği bir ordu, birliği, Mekke-i Mükerreme'nin aşağı kısmından, kendisi üst kısmı yukarıdan ve diğer komutanlarını, her birini tam askeri nizama sokuyor ve orada harp nizamına soktuktan sonra şu talimatı veriyor. Karşı koymadıkları müddetçe kılıç kullanmak yok. Onlar karşı koymadıkça onları öldürmek yok buyurdu. Ve bunun üzerine de bazı istisnalar yaptı ve ordusuna emir verdi. Hareket dedi. Ve bu hareket üzerine ordu Mekke-i Mükerreme'nin üzerine yürüdü ama Ebu Süfyan daha önceden gelmiş bütün Mekke'ye ilan etmişti. Hazreti Muhammed öyle bir orduyla geliyor ki karşı koymak için hiç gayret göstermeyin. Canınızı kurtaramazsınız. Kurtulabilmek için ya Kabe'ye? Ya evinize ya benim eve geleceksiniz. Başka çare yok diyor. Herkes gelip sığınacağı yere sığınıyor. Sadece Halid-i Mutnveli Hazretlerine birkaç kişi karşı koyuyor. Bunun üzerine 13 Mekkeli orada öldürülmüştür. 13. Müslümanlarda sadece 3 şehit vermiştir. Mekke-i Mükerreme'nin fetihinin cana maliyeti işte bu kadardır. 13 kişi Müşriklerden o da Halid İbni Velid'e karşı koydukları için Üç tane de Efendim Me Halid İbni Velid'in yanındaki süvarilerden Üç kişi şehit olmuştur Mekke-i Mükerreme böylece olup Peygamberimiz Devesinin üzerinde Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim İnna fetahna leke Fethan mübina Ayeti celilelerini Ve bu sureleri okuyarak başını da öne eğip Hazreti Allah'a tazim ederek Kabe'ye girmiştir. Ve Kabe'ye geldiği zaman bütün gelip o daha 8 sene önce, fazla değil, 8 sene önce hayatına kastettikleri bu zat 8 sene sonra gelmiş hakim. Önce Kabe'de 360 tane put var. Elindeki değneğiyle putun önüne geliyor. Dokundurarak buyuruyor ki... ...buyuruyor ki... ...gulca el hakku... ...ve zahakal batıl... ...hak geldi, batıl zail oldu diye... ...değneğiyle dokunduğu zaman... ...putlar yıkılıyor. Buradan temizleyin... ...buyuruyor, putları temizletiyor... ...ondan sonra Kabe'nin içerisine... ...giriyor, Hazreti Allah'a... ...hamdü sena ediyor... ...ve çıkıp Kabe'nin... ...kapılarının duvar şeyinden... ...tutuyor, kasalarından... Ve bütün Mekkeliler önünde toplanmış vaziyette. Ne yapacak acaba diye. Tabi ileri gelenler Ebu Süfyan vesaire ön safta onları acı acı ibretle seyrediyor ve ondan sonra şöyle buyuruyor. Ya maşeral kureyş ey Mekkeliler ey kureyş ne yapacağımız zannedersiniz diyor. Ne yapacağımız zannedersiniz. Dilese hepsini kılıçtan geçirir. Hiç kimse kıpırdayamaz Çünkü hepsi teslim Ne yapacağımız zannedersiniz Onlar da kurnaz Diyorlar ki sen hayırlı bir kardeşsin Hayırlı bir kardeşimizin oğlusun Babasını kastediyorlar Evet Hazreti Abdullah'ı Hayırlı bir kardeşin oğlusun Senden de ancak hayır bekleriz Başka ne yapalım derler ve herkesin başı önünde Bunun üzerine Ya maşaral kureyş diyor Tarihi konuşmayı, ey Kureyş de topluluğu, ey Mekkeliler. Bugüne kadar ki bütün cehalet adetleri ayağımın altındadır. İki şeyi serbest bırakıyorum. Kabe'ye hizmet, hacılara zemzem suyunu dağıtma hizmeti. Bu hizmetleri vereceğim insanlar vardır. Onlar bu hizmeti yürüteceklerdir. Bunun dışındaki bütün cahiliyet adetleri ayaklarımın altındadır. Hiç kimse bundan sonra eski örfüm, adetim demeyecek buyurdu. Ondan sonra, ondan sonra buyurdu ki ''Ya maşaral Kureyş, ey Kureyş topluluğu, şimdi sizlere benim de kardeşim olan Hazreti Yusuf peygamberin kardeşlerine yaptığını yapacağım.'' buyurdu. ''Nasıl ki onlar kardeşlerini kuyuya attılar Hazreti Yusuf'u, sonra Allah-u onu kuyudan çıkardı, Mısır'da onu vezir yaptı, kardeşleri aç kalıp onun yanına gelip ondan buğday istediler.'' En sonunda da kardeşlerine kendisini tanıtınca her biri mahcubiyetten başını önüne eğdi. Ya e, Yusuf biz yaptık sen yapma dediler. O da onlara ne dedi? Bundan evvelin hesabını sizden sormayacağım. Bundan evveli için artık endişeniz olmasın dedi. Ben de onun dediği gibi bundan evveli sizden sormayacağım dedi. Hepinizi azat ediyorum hürsünüz dedi. İşte İslam geldiği zaman bunu yaptı Hazır Muhtemel Evet Onun için İslam korkulacak bir din değildir Evet Rabbim bu yüce İslam'a Bizi hakkıyla Vakıf olmak ve Onun hükümleriyle amel edip Gerçek manada Müslüman olmayı Cümlemize nasip eyle Allah O Kabe'yi Fethedip bütün insanları Affeden Habibine bizi Ümmet eyleyerek mahşerde de bize şefaatçi eyle Allah. lillahil <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>